Elhamdülillah lezi hedana lihada ve ma kunnal nehtediyel evla Allah ve ma tevfiki ve atisami illa billaha lekad jâed Rasulü Rabbina bilhak ala Rasulina Muhammed Allahumma salli ala ala tabi bi kulubina Muhammed Allahumma ala A'ud billahi semial alim minash shaytanir recim Rabbi a'uduka min mazati'ish shayatin wa a'uduka rabbi min yahaturun Bismillahirrahmanirrahim Kul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul Fa in tawallaw fe inna ma alayna ma hum lihum alaykum ma وَإِنْ تُطْعِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْمَلَاغُ الْمُبِينَ صدق الله العظيم اللهم أفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم خصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبدا عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 Bu dün geceki en taze haberdir. Biz Allah için bir kelime fazla ilave etmeyiz. Asla Efendi Hazretlerinden gelen bir nakil için zerre kadar ilavemiz söz konusu değildir. Bu şekilde cereyan etmiştir. Bundan dolayı müsterih olalım inşallah. Velakin Allahu u Teala müfterilerin, mücrimlerin cezalarını acilen takdir eylesin. Abi. Amin. Muharrem ayında tabi haram ay. Şimdi açtım burada. Bir kitap tavsiye edecektim size. Riyazu Salihin. Duydunuz mu? Meşhur değil mi? Salihlerin cennet bahçeleri demek. Riyaz, ravzanın Cemidir. Bahçeler demek. Salihlerin cennet bahçeleri. Kim yazdı bu kitabı? İmam-ı Nebveyi Hazretleri yazdı. Biz onun kabrini ziyarete gittik. Şam'da, bu sıraya doğru. Büyük bir ağaç çıkmış mübarek kabriden. 41-42 yaşlarında vefat etti bu zaten. Fakat dünya ilimlen doldurdu. Kutuplardandı, büyük velilerdendi.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 Veda haçında ki buyurduğu sözler geldi. Eyüşe erinada bu hangi aydır diye sordu. Biz dedik Allah ve Resulü çünkü e, sustu diyor. Bayağı bir susunca biz dedik herhalde başka bir isim söyleyecek bizim bilmediğimiz bir şey bildirildi. El işte el-Hedze, bu ay zil-i değil mi dedi. <gülüyor> evet ya Resulallah dedik. <gülüyor> Burası hangi şehirdi? Dedi. dedi. allah Alem dedik. Halbuki Mekke'deler. Dedik Allah bilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sorduğu zaman belki farklı bir şey cevap verebilir. Onun için Allah bilir. Sustu. Biz zannettik ki başka bir isim söyleyecek. Buyurdu Eleyse. Eleyse belde. Burası Mekke'yi Mükerreme bildiğimiz Mekke şehri değil mi? Yani haram olan beledi haram. Haram olan şey değil. Kulnebe abi öyle dedik. Eyümün acaba bu hangi gündür dedi. Allah Resulü bilir dedik. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Sustu. Sandık başka isim söyleyecek. Kurban bayramı günü değil mi dedi. Evet dedik. Bakalım ne diyecek şimdi. Neredeler? Haram aydalar. Haram şehirdeler. Haram gündeler. Biz de şimdi haram aydayız. Muharrem'de 3 haram aydan, peş peşe gelen 3 haram aydan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 İsnat bakımından zayıf olsa da ameller faziletli ameller babında zayıf hadisle amel edilir. Onlar hep söylüyordum size. Tamam dinleyemedim ama yani güzel. Şimdi ne buyurdu: İnne dıfe, İnne dıma ve amwal ve aqrat ekum, alaykum haramun ki hürmeti yomikum hada, fi beldikum hada, fi şehrikum Sizin kanlarınız yani birbirine saldırınca kan çıkıyor. Adamın kanını dökmek. Mallarınız, ortalıkta herkesin bir malı var, mülkü var, bir şeysi var. Bunları gasp etmek veya bunlara saldırmak, zarar vermek. Ve <gülüyor> e'râzakum. Irzlarınız. Irz ne demek? Namus, haysiyet, şeref. Haa. Şimdi, benim kanımı dökmek neyse, malımı gasp etmek neyse, Irzıma iftira etmek, ırzıma efendim renci, haysiyetime ren rencide getirmek nedir? Aynı günahtır. Ha öldürdün, Kazbül şey yakatli. Kaz fül mümini <kekatli> mümine iftira aynı onu öldürmek gibidir. Onlar katilden beterdirler. Hem de ne diyor? Halle sefke demi fil eşhuri il bir adamdan bahsediyor da bu diyor benim diyor kanımı dökmeyi hem de haram aylarda helal etti diyor. Şimdi Bir de haram ayda yapıyorlar. Kainatın Efendisi buyuruyor ki Bu gününüz yani bayram günü ne kadar haram, hürmetli, yasaklı. Bu ayınız yani ziricci ayı, şimdi Muharrem bu üç tanesi peş peşe zaten. Nasıl haramlı, yasaklı bu şehriniz yani Mekke'yi mükerreme ne kadar hürmetli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 Perşembe'ye bağlayan gece Aşura gecesidir. Bu itibarla onun bazı amelleri var. Onları nakledelim inşallah. Şimdi bir gün arayla olduğu için sohbet zor olur. Yani hem çarşamba hem perşembe peş peşe olduğu için sohbet zor olabilir. Biz size şimdiden Aşura gecesinin faziletli amellerini anlatırız inşallah. Siz de önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece Günü çok önemli. Günü ne gün oluyor o zaman? Perşembe oluyor. Akşamda da burada sohbette oluruz inşallah. E, aşura günde idrak etmiş oluruz. Faziletleri sonsuzdur. Dersin sonunda onların e, beyanını yapacağım inşallah. 23. farzdeymiş Allah ve Resulüne itaat etmek. Allah ve Resulüne itaat her meselededir ama Allah itaat farzlardadır. Resulüne itaat sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerdedir.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 Rabbimiz böyle emretmektedir. Nisa suresinde de var. Birçok surelerde var. Nur suresinde var. Mesela. Çoktur. İtaat boyun eğmek demektir. Laf dinlemek demektir. Şimdi akşam namazını kıldın. Allah'a itaat ettin. Sünnetini kıldın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat ettin. İlim meclisine davet edildiniz. Bu gece burada sohbet var. Geldiniz. Kime itaat oldu? Hem Allah'ın peygamberi.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 hindi keçemezse o da birkaç leblebi meblebi çerez alır falan. Kendine göre herkes bir hesap peşinde. Yıl sonu, yılbaşı, tatil, ikramiye, bilmem ne, maaş. Şimdi ölsem Rabbimin huzuruna çıkacağım. Ne cevap vereceğim? Bundan korkan ve bundan endişe edip de hazırlık yapan kaç tane? Allah bizi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 Eğer siz yüz çevirirseniz Ona yüklenilen vazife Ondan sorulacak Size yüklenilen sizden sorulacak Ona ne vazife yükledim? Tebliğ Yani duyurmak Duyurdu mu? Duyurdu Ne sordu sahabeye? 114 bin sahabeye Veda haccında Arafa gününde Okuduğu hutbesinde Ne sordu? Ben vazifemi size tebliğ ettim mi? Ne dediler?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 ''Küllü ümmetî yedhulûnel cennete illa men eba. Bütün ümmetim cennete girer, ancak aksi gidenler, itaat etmeyenler giremez. İmtina edenler, geri çekilenler giremez. Dediler, ''Kâlu ya Resulallah, ve men ya eba. Geri çekilen kimdir? Kâle Resûlullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Men atâ'ni dehalel cennâ.'' ''Kim bana itaat ederse o cennete girer.'' ''Ve men asâ'ni, fakat eba.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 Sahabe kadere inandı mı? Şimdi adam çıkıp da kadere inanmak lazım değil derse ne oldu? Yüz çevirdi. Sahabe Zaduallahu aleyhi vecmu'un zamanında Hayiz kadın camiye girer miydi? Namaz kılar mıydı? Kâbe'ye girer miydi? Efendim erkek kadın ters ilişkiye girer miydi? Onun için Yol onların yoludur. Kim bundan yüz çevirirse? Ha bir var günaha girmek. Günah, tevbe kapsı açık. Herkesin günahı olabilir. Ama öbürü ne? İtikattan çıkmak. Ne demek? Kadere inanmazsan olur. Terzilişki caiz. Hayız kadın namaz kılar. Ha, bu itikattan, itikat bakımından ne yaptı şimdi? Yoldan çıktı. Rahatsız. Ehli sünnetten çıktı gitti. Feinnemavun <gülüyor> fişi. <gülüyor> Onlar haktan Ayrılık içerisindedirler. Hak'tan tamamen ayrılık içerisindedir. Şimdi adam diyor, cennete girmek için tevhid yeter. Yeter mi? Evet. Tevhid nedir? Evet. La ilahe illallah. Allah. Muhammedun Resulullah. Bu yeter mi? Yetmez. Niye bir adam dese ki, Allah'tan başka ilah yok. Yahudi Hristiyanlar da bunu kabul ediyor mu? Peki Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir dese, fakat,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 Yani Müslüman olmayı şart koştun mu diyeceksiniz? Bir Müslüman olmadan cennete girebilir mi? Giremez. Belâ men esleme ve cehu lillah. Kâlihû len yedhulel cennete illâ men kânehû dene Cennete Yahudi Hristiyandan başkası giremez dediler. Yahudi Yahudi olmayan giremez dedi. Hristiyan Hristiyan olmayan giremez dedi. Tilki emaniyun. Bu onların boş kuruntularıdır. Kulhâtu burhânekü mün kütüm De onlara delilinizi getirin doğru konuşan adamsanız. Bela. ikinci de giremezsiniz. Ben esleme ve cehu Kendini Allah'a teslim eden. Esleme nereden gelir? İslam'dan gelir. Ve inned dini indel İslam. Allah katında muteber tek din neymiş? Ve men yepteği gayral islam dinen felan İslam'dan gayri din arayanın dini, diyaneti kabul edilmeyecek. Ali İmran Suresi. Ve ufile ahireti minnel hasirin. Ahirette de o kişi ne olacak? Husrana, zarara uğrayanlardan olacak. Bu ayetler mevcut gel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 Burada anlaşalım bakalım. Ve Mersüllümü biz Biz hangi peygamberi gönderdiysek mutlaka Allah'ın izniyle itaat olunsun diye gönderdik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara ve cinlere gönderildi mi? Ve Mersüllak illa nas Biz seni bütün insanlara gönderdik. Buyuruyor mu ayette? Kulliyayun nasini Rasulullah aleyhisselam Habib söyle ki, ey insanlar, hepinizi Allah beni gönderdi.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 Nasıl küfürle iman bir olacak? Nasıl isyanla itaat bir olacak? Sadece tevhid yeter. Nasıl yeter? Ve Muhammed Allah'ın elçisidir. Ben biliyorum o yalancı değil. Yeter mi bu? Ayet diyor ki itaat olunsun diye gönderildik. İtaat etmeden olur mu? Cennete girmek. Maaz. Onun için 23. farz neymiş? Allah'a ve Resulüne itaat. Evvela itaat nerelerde olur diyorum size. itikatta itaat.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 Şefaati diyumul kıyamet hakkı. Femelle mümin bir alem yekunial. İnanmayana nasip olmaz diyor. Şefaatim ehli kebairim ümmetim. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına kalacak. Mesela Aziz Bayındır gibi kalkıp da şefaat yok dersen bu Resulullah'ın itikadına uydu mu? Sahabenin inancına uydu mu? evvela itikat nerede olacak? Ehli sünnet vel cemaat. İtikat bazında olacak. Ondan sonra amelde olacak. 5 vakit Kainat'ın Efendisi kaç vakit kıldı? Beş vakit. Peki şimdi bu Şiiler kaç vakit kılıyor? Üç vakit. Oldu mu? Zaten onlar daha geriden de olmadı. İtikattan da kaybettiler. Değil mi? bu Bekir severken radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. aleyhine konuşmayın derken. Bu gibi işler yani. Onun için biz hangi derse gelsek, oradan biz yine nereye geliriz? Ehli sünnet itikadının önemine...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 Hazreti Ömer dinde hüccettir. Çünkü Resulullah'ın sünneti neyse dört halifenin sünneti aynıdır. Temessüku biha bunlara sarılın diyor. Ve Abdullah bin Nevaciz elinizden sıkı tutarken biri bir vurur eliniz çözülür. Dişlerinizle ısırın diyor. Yakmu muhtezatü'l-umur. Benim sahabemin bizim ardımızdan çıkarılan yeni fikirlerden sakının. Bid'atlerden yani burada en büyük bid'at inanç bid'atidir. Yani reformistlik, yenilik bence bana göre Ulaflar laflar, bela. Fe inne kulle bidat. Sonradan çıkarılan her şey bid'attır. Ve kulle bil'acın dalâle her <gülüyor> bid'at dalâlet. İlk itirazlar, ilk bid'atlar itikatta nereden çıktı? Kader meselesinden çıktı. Daha sahabe-i zamanında kaderi inkar edenler çıktı. Sahabenin içinde değil. Onları gören tabakada. <gülüyor> Esbah isimli bir adam var. Hep kader hakkında acayip acayip konuşur. Hz. Ömer mektup yazdı küfeye. Dedi ki bu sizin yanınıza gelirse,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 bu meseleler hemen Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve itaat bozuldu. Hadislere yorumlar, efendim bu böyle değil, bu şöyle değil, Resulullah bir şey buyurdu halde sallallahu aleyhi ve sellem buna ilave edilir mi ya? Hücüğün yevm beydin ne allara ile rabya ne azara bir takım yüzler aydın olacak, Rabbinin cemaline bakacak diyor. Bu ayete göre e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne innekum se teravune rabbekum kema teravunel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 Gecerim de Allah'ın izniyle. Ne yapacağım ki? Allah'ın izniyle korkma. E adam dedi sana silah çekerse ne yaparsın? Ben de kelime-i şahadet çekerim dedim. Ne <gülüyor> şey yapacak halim yok. Ne yapacağım kardeşim ya? Şimdi beni zannediyorlar çok böyle şaşalı, lüks yaşıyor, korumalar, şunlar, bunlar falan falan falan. Ya ne kadar benim hakkımda kötü düşürüyorlar? Yani temizlene temizlere benim da bitmedi herhalde ya. Ya da ahirete fazla karlan çıkacağım. O da belli değil. <gülüyor>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 Vaaz yapacak ama diyor e, efendim şeytandır onlar. insan suretine girmişlerdir. Arasanız gerisini bulamazsınız diyor soyunu. Kıyamete yakın olacak bu. Şeytan insan kılığında vaaz da edecek. Kimse anlamayacak şeytandır. O zamana doğru gidiyoruz. Zaten şeytana külah çıkarttıran hocalar çıktı. Allah şerlerinden muhafaza. Aman Allah'a itaat, Resulüne itaat. Ne buyurdularsa amen amennâ ve ne Semi'nâ <Sessizlik> atana işittik, itaat ettik. Ama noksanlarımız olur. Hufrâneke <Sessizlik> rabbenâ Rabbimiz affını dileriz. Ve ileykel <Sessizlik> masîr Varışanacak sanadır. Rezil etme ya Rabbi rüsvâni. Evet. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İnne habbel ibad allah taala. Teala Allah'ın en sevdiği kul Kimdir? Şabun, <Sessizlik> Taibun Bir genç helbekar Yani e, günahları tabi gençken de ol, olur. Yaşlı kadar fazla olmasa da hadisün Yaşı genç ama devamlı istiğfar eder, tevbe eder, sabi vech. Yüzü güzel, nurlu. Efendim tabi namazla abdestli olanların yüzü ne olur? Nurlu olur. Hele gece namazına kalkarsa yüzü de çok güzel olur. Değil mi? Adamlar makyaj, bilmem ne.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 Simaun fi vücuhi min sücud. Yüzlerindeki alamet ve sima secde izinden kalacak. İşte o zaman bakan da nurlanacak. O gençleri Allah çok seviyor. Var öyle gençler maşallah. Biz gençlikten geçtik artık. Biz de gençlikten çıktık. Otuza kadar anca adama gençlerler. Ben zaten yirmisinde de huvar oldum da. Şeker hastası olan da daha gençlik kalmaz. Biz yirmisinde de gittik ama efendim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 لَا تَزَاءَ الْقَدَمَ اِبْنَا عَدَمَ oğlun iki ayağı mahşerde çiviyle çakılı gibi yerinde kalacak Hatta اُسْهَ الْعَنَ 40, Dört şey ona sorulmadan, cevabını vermeden ayağı kıpırdanamayacak. Bu çok acayip bir şeydir. Bir dakika böyle bir, hareketsiz dur, iki dakika, üç dakika, yarım saat, bir saat samimi söylüyorum böyle şimdi kıpır kıpır hareketler yapıyorsun da onu anlamıyorsun.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 Gençliğini nerede harcadın? Ne yollarda çürüttün? Böyle batıl işlerde çürütme yazıktır sana. Allah taat yoluna geçir. Ve şebbu ne şey fi ibadeti Rabbi. Sebete yızlu billahi fi zilli yevme la zille illa zilluh. Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayacağı o günde Yedi kişi Allah'ın gölgesine girecek. Başka yok. Birisi de kimdir yediden? Ve şab bu ne şey fi ibadeti Rabbi. Rabbisine ibadet yolunda yetişen genç. Eğer biz ibadetle büyümedik, şimdi de yaşlandık diyorsanız, tevbe kapısı açıktır. Allah bir anda telafi ettirir inşallah. Yeter ki sağlam sarılırsınız. Ondan sonra ve mali memektesebe malını nereye nereden kazandığı sorulacak. Ve fi menfaka bir de nereye harcadığı Helaldan kazandın ama harcarsan ayağın oynamaz. Dur yerine bakalım. Hesabın bitmedi. Efendim haramdan kazandın da helala harcadın yine olmadı. Niye? Zekat veriyorsun haramdan. Haç'a gidiyorsun haramdan. Ve an ilmihi fîm amile. Bir de ne sorulacak? İlmi sorulacak. Ne amel ettin sorulacak. İlminle ne amel ettin sorulacak. Bunlar çok önemli şeylerdir. İnşallah Rabbim cevap vermeye muvaffak eyle. Amin. Evet, alimler demişler ki el-abid yecidun el-itke bi hizmetin tavîyle Köleler, efendilerine uzun zaman hizmet ederler. Ederler, ederler, ederler. Sonda ne olurlar? Azat olurlar. Yani yaşlanınca ne yapar? Efendi. Ya artık iş yapacak halinde kalmadı. Çok da bize hizmet ettin. Azat ederler. Tabii keşke gençken azat etseler. Daha sevap alırlar.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 Ölüme de kalmadan daha da önce azat eylesin. Şu mübarek Muharrem ayının cuma gecesi hürmetine kanlarımızı, canlarımızı cehenneme haram eylesin. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Amin. amin. Diyen dilleri nar-ı cehiminden eylesin. Amin. amin amin. Şu bir amine yetmez mi be? Şu cemaatlerde neler alıyoruz, neler topluyoruz? Çok büyük iş var bu sohbetlerden. Malik'in Diner Hazretleri radıyallahu anh buyurdu? İlahi şeyh tüfi taatike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 nasibi müyesser eyleye. Şimdi evet. Aşura gününün vazifeleri vesaire vazifeler var ama sonradan düşünüyorum biz her sene aşure gecesi sohbet yapıyorduk. Çarşamba akşamı biz yine toplanalım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve ahya Allah maşa. Kim aşure gecesini ibadetle hia derse en mühim mesele sohbetle geçirmektir. Allah diyor kendi dilediği kadar o kişiyi abat edecek. Bütün peygamberler Aşure gecesi kurtuldu. Bütün belalar Aşure gecesi kalktı. 13 Aşure gecesinin gününün çok faziletli amelleri var. Şimdi desem kafanızda da kalmayacak. Ondan sonra da daha bir haftaya yakın var. Unutacaksınız, gideceksiniz. 13'ün çarşambayı perşembeye bağlayan 8'de bütün peygamberlerin kurtuluş gecesini kutlamak üzere gelecek misiniz inşallah? <Gülüyor> Hepiniz yapın. bütün enbiyanın, peygamberlerin mutlu gününde, kurtuluş gününde biz de onlar hakkındaki ayetleri okuyarak ihya edeceğiz. idrak edeceğiz. İnşallahı rahman. O gece ben bu şeyi anlatayım. Ama şimdiden siz Arif dergisinden e, temin edin. Çünkü belki gelemezsiniz. Edemezsiniz. Ondan sonra da o saatte de telefonla, melefonla da ulaşamazsınız. Onun için siz Arif dergisinde çok büyük ilimler yazılmıştır. Bunlardan istifade edin. İnşallahı rahman. Efendim. Daha burada çok var. Yani... Bu Arifan dergisindekiler bitmez. Bitmez burada. Aniden korkup uykudan uyanıldığında okunacak dua. Mesela bu hadis-i şeriflerle yazdık bunu. Rüyada sevdiği veya sevmediği bir şey gördüğünde ne yapacaksın? Ne yapacaksın mesela? Burada uzun bir mesele vardır. Rüya meselelerinde. Hep bunların faziletleri yazılmış. Rüya anlatılıyor sana. Rüya anlatıldığında ne duası okuyacaksın? Adam diyor ki sana bir rüya gördüm anlatayım. Ne duası okuyacaksın? Hadis-i şerifte ne var? Sünnette ne var? Hep bunlar burada yazılmışlar. Aniden korkarak uyanındı. Sahabeden birisi Resulullah'a geldi. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bi kelimatillâh min gâzabî ve akâbiye şerrih ibadî ve mnemezâti şeâtînî ve yâhzurûn Böyle okursan korkutulmazsın Allah'ın izniyle. Bu 57. sayfede. Çocukların üzerine de yazılıyor bu. Takılıyor. Uykuda sıçrıyorlar. Korkuyorlar. Efendi Hazretleri bunu yazar. Bu hadisi yazar. İbn Ömer Hazretleri de öyle yapardı. Aklı erenlere öğretirdi, ezberletirdi. Akla ermeyen küçük çocuğun da üstüne yazardı. Bu mutlaka yazın. Burada yazıyor. Arapçasına bakarak da yaz, yazdırabilirsiniz. Veya siz kendiniz okuyabilirsiniz. Okursunuz. İnşaallahu Rahman. Efendim, rüyada sevdiği, sevmediği gö şeyleri görenler. Bu hususta da burada hadis-i şerifler var. Sevmediği rüya gören ne yapacak? Üç defa tükürecek. Nereye?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 Elhamdülillah. Ne diyecek duyan? Yerhamdülillah. Ne diyecek hapşıran tekrar? <gülüyor> Yehdine atikubullah. Bunun gibi. Adam geliyor rüya anlatıyor. Sabah rüyasına gitsin. Ya bu koca karı lafı şimdi. Sabah rüyası niyetine falan. Ya koca karı lafını bırak. Hadis varken koca karı lafına lüzum yok. Ne diyeceksin? Hayran raeyte ve hayran yekun. Hayır görmüşsün. İnşallah neticesi de hayır olsun. Hayran lenâ uşşerrel ya'dâina. Evet bize hayır olsun düşmanlarımıza şer olsun. Hayran telkah ve şerran tevekkah. Hayra kavuşasın şerden korunasın. Evet. Elhamdülillah Bu da güzel dualar var. Sadece derginin şu 57-58 sayfelerinde samimi söylüyorum 3 tane hayatınıza sünnet gelecek. Ondan sonra bana diyorlar ki iki de bir. Şimdi nereden almışlar? Berlin'den mi? Bir yerden mi? Hoca efendi şeye sünnetler kitabını yazsın. Ya sünnetler kitabını ömrü yeter mi? 4000 bin sünnet var. Ama biz devamlı bunları söyleyemez. Şurada hayatınızda devamlı başınıza gelen üç tane sünnet şurada var. Anladınız mı? Bir uykudan korkuyla uyanmakta okunacak dua. Bir rüya anlatıldığında okunacak dua. Bir kendin efendim sevmediğin rüya gördüğünde okunacak dua. Bunlar üç sünnetle amel edersiniz. İnşallah Arif Han dergisine kuvvetli destek verin inşallah. Kuvvetli destek verin. Ta ki bu hizmetler yürüsün inşallah. Şimdi cumartesi yani ne demek? Yarın değil öbür gün. Yarın inşallah Flash TV'de herhalde olacağız. Sekiz buçağa doğru başlıyor. Saat yedide cumartesi Esenler Şubesi açılıyor. İmza günü olacak orada. Şubeler falan benim değil ya. Hay anasını. Sabah gazetesi röportaja geldi bana. İstihare ettim. Çıktığı neyse bir röportaj yaptık. Bakalım nasıl çıkacak ama. Bizim arkadaşlar da şeyi sağlam tutsun ha. Kayda aldık sesi bir şey çıkarsa vereceğiz ortalığa. Biz ne dedik diye yani. Geldiler şimdi böyle röportaja falan. İşte bu çok şirketlerin görülüyor diyor bana. Bir tane bul getir dedim. Ben de dedim. Efendim fayda ol, olsun bari. Belki eskiden kalma bir şey vardı. Ruttumuz dedim kenarda. Kısa. Adam para cebinde yok olduğunu bildiği halde dibini bir karıştırır. Belki var mı diye ya. Böyle bir durumdayız yani. Eskiden bağ kurum devam etsin diye bazı arkadaşlar beni babam iflas edince bağ kurluyduk. Kaldık ortada diye emekli olacağım. Bir buçuk sene kaldı. Sizden demekli de olurum belki o zaman ha. Ondan sonra bir arkadaş gösteriyor beni orada. O tekstilci, öbürü arabacı bilmem. Uuu hepsini beni zannetmişler. Ya ben orada bağ kurumu idare etmeye duruyorsun. Ondan sonra şimdi onlara da lüzum kalmadı. velakin efendim bu şubeler bir telif sahibi arkadaş açıyor. Allah hayırlı mübarek yapsın. Bu hizmetler yürüsün. Ben ticaretten anlamam. Ticaret yapmaya kalkarsam ilim durur. İlim durur, sıkıntıya girerim ben. Onun için bana bir maaş veriliyor. Ben o maaşla geçinmeye çalışıyorum. Orada imza günü olacak. Bay bayan, herkes davetlidir. Atış alanı caddesi numara 140. Esenlerde buluşalım inşallah. Gelebilenler. Ondan sonra demiş, saat 7'den sonra. 7'de gelir mi inşallah? Bakalım. Bir de bir şey söylüyorlar. Şu anda çok haberler geliyor. Her dakika telefonlar, şunlar, bana ulaşmak istiyorlar falan. Şöyle bir şey yapmışlar. Ben size söyleyeyim, siz ne yaparsanız yapın. Kepselden diyor 44 59. Diğer operatörlerden 0532 752 4459'a Arifan yazıp boşluk bırakıp istediğinizi yazın gönderin. Sövüp saymayın ha öyle. İstediğini yazıp gönderin. Olur mu? Nasıl laf bu ya? Doğru şeyler yazıp gönderin ha. Biz bunları takip edeceğiz. İsim soy isimi mutlaka yazın. Cüppelahmetoca.tv'den geniş bilgi alabilirsiniz. Bu işi biraz canlandırıyoruz. Çünkü çok dedikodu ve fitne zamanı ya. Ulaşım sağlansın. Adam oraya hemen bir bilgi paylaşımı yapabilir. Mesela şu hususta, şu iftirada falanca şurada şunu yapıyor. ve da şurada şöyle bir şey dağıtılıyor. Hemen bunlara veyahut başka konularda da olabilir. Bunlar çıktığı halinde bana gelecek. Biz ona göre takip edeceğiz. Çünkü telefonlarla ulaşmak çok zor oluyor birbirimize. Bu şekilde ben sizden haberdar olurum inşallah. Ad soyad mutlaka yazılsın. Bunlar aklınızda kalmazsa. Cübbelahmitozu.tv'den bu tedbiri alalım. Bir irtibatı sağlayalım ki... Elhamdülillah milyonlarca sevenimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Ben onda şüphem yok. Ama irtibatsızlık yüzünden birkaç tane hain kalkıyor her tarafı karıştırıyor yani. İrtibatı sağlamamız için bu operatörlerden bir bilgi paylaşımı yaparsınız bizimle bir şey olduğu zaman. ve Vesair konularda. Rıdvan hocamızın halası Naila teyze vefat etmiş. 90 senesinden beri sohbet kaçırmayan kıymetli annemiz. Allah Teala kabrini nur eylesin buyurun bir şehadet eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne abdu ve rasulü. Rabbim misal eylesin Hakan efendi babası beyin kanaması yoğun bakımda dua olsun Allah'ım acil şifalar ihsan eylesin beyin ameliyeti olacak 3 yaşında Hiranur 3 yaşında beyin ameliyatı ben şimdi hastayım diyorum utanmaz adamım ben ya 45 yaşına gelmişsin daha 3 yaşında çocuğun durumuna bak Allah'ım acil şifalar ihsan Amin. Ya Rabbi, bütün hastalıklarımıza şifa. Dertlerimize defa, borçlarımıza edeyim. İhsan eyle ya Rabbel alemin. Sübhane Rabbil alemin. Alhamdülillah Rabbil alemin. As-salatu ve selamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Allahümme nâ selüke l-cenneh. Amin. Ve ne'uvdubike minen nâr. Allahümme nâ selüke rıdâke vel cenneh. Ve ne'uvdubike mşakadike vel nâr. Allah ﷻ min naseluk al cennet, ma qarrib elam qabli muamel, neaudebik min al nahr, ma qarrib elam qabli muamel. Allah ﷻ min naseluk muhiddin masailikem Nebiukum Muhammed, sallallahu taala aleyhi sallam, neaudebik min shir mas'adekem Nebiukum Muhammed, sallallahu taala aleyhi Ve antel müslananu alek al bala, hu la hamle la qubt illa billahi al alim al a'zim. Allah ﷻ min kullihi ageli wa ageli, Na'udhu bika min sharri kulli 'ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ma qaddayt lana qada faj'alha 'aqibatan wa rushda. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan Allahumma innaka 'ala qadir. Allahumma fi dunya fi Allahumma kulliha Allahümme, Allahümme. Salli, ve salli ve sellim ve barik, barik. ala seyyidina. seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el, el habibil alil kadri el, el azimil cahi el ve ala Ali ve sahbihi ya, ya Rabbi habibine ishal ile ya Rabbi alâli. komşu eyle ya Rabbi alâli. öldüğümüzde mezarımız her neredeyse onun kabri şerifine ilhak ile ya alâli. Rüyada da görmek nasip eyle yarım. Ölmeden dünyada da görmek nasip Amin. eyle yarım. Mahşere kalktığımızda sancağı altına toplanmak nasip eyle yarım. Amin. Amin. Assalatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Salatü vesselam. Aleyke ya Habibullah. Salatü vesselam. Aleyke ya seyyidine levelin vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafun. Selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Lâ şerefin nebi Muhammedin. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve aleyhi sellem ve Hani Fatiha. Aşure gecesini ihya edelim inşallah. Peygamberlerin gecesine katılalım inşallah. Allah da bizi sıkıntılarımızdan feraha çıkarsın. Gelecek Aşure günü gecesi hürmetine amin.